Faştaq al-hadith kelamullah ve hayra'l-hadi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerr-i umur müstefatetha ve kulle muhtefetin bid'ah ve kulle bid'atin ve Değerli kardeşler, bu haftaki sohbetimizde inşallah geçen haftaki geçen dersimizdeki konunun özetiyle birlikte Elde edeceğimiz dersleri vereceğiz inşallah. Geçtiğimiz derste biliyorsunuz Habeşistan'a ikinci hicretin akabinde gerçekleşen olaylar Hamza radıyallahu an ve Ömer radıyallahu anh'ın İslam'a girişini söylemiştik. Bunlardan bahsetmiştik. Bu hafta bu konudan, bu bahsettiğimiz konudan alınacak dersleri söyleyeceğiz inşallah. Dersimizin e, numarası 38. 19. konunun 38. dersini, 38. dersini yapacağız inşallah. Evet. Kardeşlerim, ehli kitabın Müslüman olması neticesinde kendileri için iki ecir var. Ehli kitap kim? Yahudiler ve Hristiyanlar. Bunlar Müslüman oldukları zaman onlara iki ecir var. Özellikle bu iki ecir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde. Öncelikle oradaki ehli kitap için söz konusu. Tabi diğerleri için de kendilerine İslam daveti geldikten sonra İslam'ı kabul edip Nebi aleyhissalatu vesselamın getirdiğine tabi olan kimseler içinde Allah alem geçerlidir. Allah Teala Bakara Suresi'nin ilk ayetlerinde Nebiimiz Aleyhissalatu vesselam'a iman eden, ehli kitaptan iman eden ve e, kendilerinden önceki nebiilerine de iman eden, yani kendi peygamberlerine iman eden, sonra da peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a yetişip ona iman eden onu tasdikleyen, ona tabi olan kimseleri övüyor. Bakara suresinin ilk ayetleri. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ Sana indirilen şeye iman eden kimseler, yani sana indirilen Kur'an'a iman edenler ve senden önceki İndirilen nerede? İndirilen kitaplara, sohuflara yahut kendi peygamberlerine ne indirildiyse haktan ona iman edenler. Ve bil ahireti hum yuqinun Ve onlar ahirete de kesin kes, yakini yani kesin bir bilgiyle iman edenler. Diyor. Burada müfessirler diyor ki Müfessirlerin imamı olan Abdullah ibn Abbas radiyallahu anh bu ayet-i tefsir ederken Allah'tan sana gelen şeyi tasdikleyenler yani Kur'an'ın getirdiğini tasdikleyenler ve senden önce peygamberlerden ve onların getirdikleri şeyden o gelen Hakk'a da, yani o peygamberlere gelen Hakk'a da iman edip tasdikleyenler ve aralarını da, o peygamberlerin aralarını da hiçbir şekilde ayırmayan kimseler. Rablerinden kendilerine indirilen şeyi bilerek inkar etmeyen kimseler. İşte bunlar o kimselerdir diyor. Abdullah ibn Abbas böyle tefsir ediyor. Şimdi burada... Bu ayet-i kerimede, o Bakara suresinin ilk ayetlerinde muha, muhatap alınan, yani kendilerinden bahsedilen kimseler kimlerdir hususunda Abdullah İbni Abbas e, bir şey söylediği gibi diğer müfessirler de e, kitaplarında, tefsir kitaplarında bir takım e, sözler, bazı açıklamalar, tefsirlerde de bulunuyorlar. Onlardan birincisi, bu hususta üç tane farklı görüş var. İnşallah o tercihe şayan olanı da söyleyeceğiz. Birincisi Mucahit ve Ebu Aliye dediğimiz Rahmetullahi Aleyhim'e e, imamlarımızın bu imamların, tefsir imamlarının görüşü. Onlar diyorlar ki bu ayetlerde kastedilenler edilenler Arapların müminleri yani Araplardan İslam'a giren müminler o dönemde ve ehli kitaptan, İslam'a girenler ve Arapların dışında ehli kitabın dışında herkesdir. Bunların üçü de kastedilir diyorlar. İkinci görüş burada kastedilen e, sadece ehli kitaptır diyorlar. Yani bu ayetlerle kastedilen ehli kitaptan İslam'a girenler kastediliyor deniliyor. Üçüncü görüşte Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Abbas ve Ebnü Cerir et Taberi'nin tercih ettiği görüş, Selam. o da Arap'ın ilk Müslümanları, yani ashabi Kiran'dan ilk e, İslama giren kimseler ve Ehli Kitap olan kimseler, ikinci olarak da Ehli Kitap'tan İslama giren kimseler kastediliyor diyorlar. Şimdi burada Ebnü Kesir rahmetullahi tercih ettiği bir e, görüş var. Biliyorsunuz İbn Kesir ehli i Sünnet ve Cemaat'in müfessirlerinden biri. Bizim ancak tavsiye ettiğimiz tefsirlerden bir tanesi de İbn Kesir. Taberi, eee İbn Cerir'in Taberisi eski tefsirlerden. İbn Kesir ve eee Begavi tefsiri İmam Begavi'nin tefsiri ancak onun Türkçe'si yok bildiğim kadarıyla. Bunlar tahsiye edilen tefsirlerden. Bir de son dönem tefsirlerinden Abdurrahman Saadi'nin tefsiri var. Onun tercümesi var, Beşçiltik. Bu kitap çok kıymetli. Bu tefsiri ben gözlerimle gördüm. Mekke'de ve Medine'de. İlim halkalarında öğrencilere, talebelere tefsir olarak bunu okutuyorlar. Ve bu tefsirde öne çıkan şeylerden bir tanesi de en önemli şeylerden birisi daha doğrusu kalbi amellere vurgu yapması. Bunu okuyanlar söylüyorlar. Kalbi amellere ihlasa çok çok çok fazla vurgu yapıyor. Çünkü kendisi çok takva ve zühd ehli bir insan. Abdurrahman Es Saidi rahmetullahi Aleyhi. Ama maalesef bizim kardeşlerimiz bunun kıymetini bilmiyor. Bakıyor tefsire Fazla bir açıklama yok, ya bu meal gibiymiş, bunun pek kıymeti yok zannediyorlar. Bu doğru değildir. Abdurrahman e, Said'in tefsiri, İsrailiyat bilgilerinden, zayıf bilgilerden, uydurma bilgilerden, fazlalıklardan uzak. Alman gereken, öz olan şeyi alabiliyor. Bunu tavsiye ediyorum. Tefsiriniz yoksa mutlaka alın. Evet. Ebni Kesir'e dönüyoruz. Rahmetullah Aleyh diyor ki Mücahid'den nakille Mücahid biliyorsunuz taksitcilerin önde gelen imamlarından birisi Abdullah Ebni Abbas'ın talebesi. Mücahid'in görüşüne giderek diyor ki Bakara Suresinin ilk dört ayeti müminlerle alakalıdır. Yani onların sıfatlarından bahseder. Hani biliyorsunuz, elif, la, mim, danikel kitab, la raybe fi hudan lil sonra başlıyor, ellezîne yu'minûne bil gayb, onlar gaybe iman ederler. En önemli özellik bu, ellezîne yu'minûne bil gayb ve yuqimûne s Gaybe iman edenler, yani Allah Azze ve Celle, bir, görmeden iman ederler. Aynı şekilde onun bildirdiği gaybi verdiği haberlere, Resulü, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gaybı olarak verdiği, gelecekle ilgili, geçmişle ilgili bütün gaybı bilgilere iman ederler. Sonra devam ediyor işte. Az önce okuduğumuz vellezine yu'minu nebbi me'unzile ilake ve me'unzile Sana indirilenlere, senden önceki indirilenlere iman edenler. İşte dört ayet kısa geçeceğim inşallah dört ayet müminlerin özelliklerinden bahsediyor. Sonra iki ayet Sayfanın arkasında biliyorsunuz. İnnəlledine kafiru sevâ on alehim. Ân e der tehum emlentun zürhum layminun. İnnəlledine kafiru diye bahsediyor. Muhakkak ki kafir olan kimseler, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir diye iki ayet var. O iki ayette kafirlerin özelliklerinden bahsediyor. Sonra Allah Azze ve Celle bu ayetlerden sonra münafıkların özelliklerine geçiyor. Tam 13 ayet, ikinci sayfanın ortasının sonuna kadar münafıkların özelliklerinden bahseder evet bu mücahit rahmetullah hali bu ayetleri bu şekilde taksim ediyor bu 13 ayet münafıklardan bahseder diyor yalnız bu surenin başındaki bu 4 ayet diyor bu 4 ayet Arap'tan, Acem'den ondan sonra kitabiden yani ehli kitaptan insanlardan ve cinlerden Hepsi, hepsini kapsar diyor yani kim mümin sıfatıyla sıfatlanmış ise bu hepsi için geçerlidir. Elhamdülillah. <gülüyor> en uygun olan, tercihe şayan olan bu. Yani ister Arap olsun, ister e, acem olsun. Yani acem denildiği zaman hani diyor Eleyhissenatu vesselam hatırlayın veda hutbesinde Arap'ın acem üstünlüğü yok derken ne kastediyor? Arap'ın dışındaki bütün milletler. Türkler, Kürtler, Japonlar, İngilizler neyse artık. Yani ne kadar millet varsa, onların hepsi kastediliyor. Arap'tan, acemden, yani Arap olmayandan, Yahud, ehli Kitaptan, Yahud, insandan veya cinden kim olursa olsun, kim iman ederse, işte onun onlar, onlar bu Kur'an-ı Kerim'de, Bakara suresinde vasıflanan kimseler özellikleriyle basıplanıyorlar. Yani onlar e, bu kitapta övülmüş oluyorlar. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا يُنْزِلَ اِلَيْكِ Ayet-i Kerime'siyle. Yani Allah Azze ve Celle onları sena ediyor, övüyor. Elhamdülillah biz öyle değil miyiz? Hem aleyhissalâtu vesselâm'a hem de ondan önce indirilen kitaplara Allah'ın indirdiği şeye iman ediyoruz. Eğer bu imanımızın gereğini gücümün nispetinde de yerine ise yani salih ameleye döküyorsa, inşallah Rabbimizin rahmetine, övgüsüne, senasına mazhar oluruz. Allah bize bunu nasip etsin. Amen. Bu konuda bir, bir iki tane de hadis var, onlar da rivayet edelim inşallah. Müslüm'de, sahih Müslüm'de, Ebu Musa radıyallahu anh'tan gelen bir hadiste, diyor ki aleyhisselatu vesselam, Üç kişi vardır ki bunların ecri çifttir. Yani iki ecir alacaktı. Bunlardan birincisi ehli kitaptan nebisine, kendi peygamberine iman eden. Mesela Yahudilerden Musa Aleyhisselam'a, Hristiyanlardan da İsa Aleyhisselam'a iman eden. Sonra da Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yetişen, ona iman eden ve ona tabi olan ve onu tasdikleyen. Yani getirdiği şeyi doğrulayan kimse için iki ecir var. Birincisi bu. İkincisi köle kimse. Efendisine ait bir köle hem Allah'ın hakkını hem de efendisinin hakkını yerine getiren kimseye de iki ecir vardır. Kölelik bugün kalkmış durumda. Belki çok nadiren bazı yerlerde, bilmediğimiz bazı yerlerde uygulanıyorsa bilemiyoruz. Ama bu kaçmış durumda bu böyle bir durumda eğer bir köle bir insan varsa efendisi onu azat edinceye kadar ona hizmet hizmet etmekle yükümlüdür. Efendisi için ise onu azat etmek onu azat etmek çok değerli bir şeydir. Onun için şari yani kitap ve sünnet birçok yerde hem ayetler hem hadisler bir şeyin kefaretini ...sayarken köle azadını saymıştı. İki ay peş peşe oruç tutmak... ...ondan sonra... ...köle azad etmek... ...60 fakiri doyurmak... ...zihar kefaretinde... ...ramazanın e, gündüzünde yapılan... ...oruç bozmadan ...yani <gülüyor> cimadan dolayı oruç bozmada... E, ...bunun kefareti olarak... ...yine köle azadı... ...yemin kefaretinde köle azadı... ...birçok yerde hem Kur'an hem de sünnet köle azadını teşvik etmişti. Çok değerli bir şey. Mesela bunlardan bir tanesi nafile tavaf yapan bir kimse köle azad etmiş gibi sevap alıyordu. Ne kadar, yani köle azad etmenin ne kadar sevaplı olduğu burada vurgulanıyor. Köle azad etmek çok değerli bir şey. Her kim sabahleyin veya akşam deyin. Akşam namazından ve sabah namazından sonra on defa la ilahe illallah vahdehu la şerikene lehu'l mülke ve lehu'l hamdu ve ala kulli şeyin gadir derse ne yapmış oluyor? İsmail oğullarından dört köle azat etmiş oluyor. Yani birçok yerde köle azadının sevabına ve köle azat etmeye teşvik var. Yani dinimiz bu kadar değerli ve yüce. De kölem var diyelim. Yani onu istediğim gibi kullanabilirim. Ondan sonra o benim için e, her şey yapabilir manasında değil Veyahut da yani tabir uygunsa ayaklarımın altına paspas olur manasında değil hepsinin hukuku var. Aynı şekilde o köle de köle de e, eğer efendisinin hakkını gözetirse Allah Azze ve Celle'nin hakkını efendisinin hakkını gözetirse onun için de iki ecir var. Üçüncü kişiye geliyoruz o üçüncü kişi de yine ee, Körelikle alakalı bu da cariyeden kimin bir cariyesi olur diyor onu güzelce besler beslemesini güzel yapar yani büyütüp yetiştirmesini sonra onu edeplendirir yani terbiye eder ve bu terbiyeyi de güzel şekilde yaparsa sonra ona öğretir ve öğretmeyi de gerekli şeyleri öğretir öğretmeyi de güzel bir şekilde yaparsa sonra onu bak yine geldi azat ederse ve evlendirirse onun içinde iki ecir vardır. Subhanallah. Buna benzer bir başka hadis daha var. Ahmet bin Hanbel'de rivayet edilen sahih bir hadis. Diyor ki Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam ehli kitaptan Müslüman olan kimseler için iki, iki ecir vardır. İki ecir. <gülüyor> Bizim lehimize olan şey onun da lehinedir. Bizim aleyhimize olan şey onun da aleyhinedir. Ama müşriklerden Müslüman olan kimse için bir ecir vardır. Bizim lehimize olan şey onun da lehine. Bizim aleyhimize olan şey onun da aleyhinedir. Bak, ehli kitaba iki ecir var. Yani bunu şöyle düşündüğümüz zaman onunla haktan gelen şeye yani Allah Azze ve Celle'den gelen şeye iman edenlerse, neden iki cire alıyorlar? Hem kendi kitaplarını, ama bozulmamış kitaplarını tasdiklemiş oluyorlar, hem de Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tasdiklemiş oluyorlar. Çünkü kendi kitaplarında, hem Allah Azze ve Celle'nin indirdiği emirler, hak olan şeyler söz konusu bozulmamış kitaplarında, tahrip edilmemiş kitaplarında, hem de Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, İman edilmesi, tabi olunması gerektiği, onunla ilgili sıfatlar var. Yani Tevrat'ta da var, bu İncil'de de var. Yani iki şeyi birden ne yapmış oluyorlar? Tasdiklemiş, iman etmiş oluyorlar. Hem kendi kitaplarındaki o doğru bilgileri, bozulmamış bilgileri, hem de Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği Kur'an. Onun için iki acir var. Allahu alem. İşte bu sebepten dolayı kardeşlerim Necaşi radıyallahu anh, adındaki bu neca şeyi Allah azze ve celle Allah azze ve celle e, bunu ölümsüz kılıyor, ölümsüz. Yani ismi halen yaşıyor. İsmi hayırla Naya ediliyor. Neden? Neden? Çünkü Nebimiz Aleyhissalatu vesselam'a gelen nübüvveti kabul edip tabi olduğu için. Aleyhissalatu vesselam onun adına namaz kılıyor, cenaze namazı kılıyor. Çünkü Müslüman olarak refalet ediyor. Cebrail bildiriyor onun Müslüman olduğunu ve Müslüman, İslam üzeri öldüğünü. Allahu Ekber. Koskoca bir devletin başkanı. Habeş diyarının kralı. Yani Müslüman sıradan sokakta gezen insandan da olabilir. Tepedeki devlet başkanından da olabilir. İnsanı İslam'dan çıkaran şey İslam'dan çıkaran şey İslam'ı değerleri yok saymak, alay etmek ve onlarla inkar, onları inkar etmek, onları boşa çıkarmaktır. İslam'ı e, bu şekilde eğer bir insan e, alaya alırsa, inkar ederse İslam dairesinden çıkar. Ama böyle olmadığı sürece ne aşağıdaki bir insanı ne de tepedeki bir insanı İslam'dan çıkaramaz kimse. Kendisiyle alakalı, subhanallah. Herkese İslam'a giriş de böyledir. Bir insan devlet başkanı olabilir, gayrimüslim olabilir veya sokakta gezen bir insan gayrimüslim olabilir. Onu İslam'a girdiren nedir? Allah Azze ve Celle'ye onun dinine Resulüne şahitliktir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Peygamber'in onun kulu ve elçisi olduğuna şahadet etmek ve imanın gereğini yerine getirmektir. Bu genel hatlarıyla böyledir. İşte bundan dolayı kardeşler, az önce ifade ettiğim gibi Necaşi'yi Allah Azze ve Celle kitabında övüyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakeza. Cebrail dediğim gibi onun ölüm haberini götürüyor. Ve müminler, o değerli insanlar, ashab, onun cenaze namazını kılıyorlar. Allah ondan razı olsun. Evet. İkincisi, elde edeceğimiz İkinci ders, geçtiğimiz konudan elde edeceğimiz ikinci ders, Kardeşlerim, bu hak olan dinin kahramanları ile Allah Azze ve Celle ara ara müminleri destekler. Onların imdadına yetişir. Bu kahramanlar bazen komutanlardan, liderlerden, devlet başkanlarından olur ve alimlerden olur. Öncelikle alimlerden bilen insanlar. Allahu Teala bu gibi insanlarla bu dünyi ne yapıyor? Desteklendiriyor, kuvvetlendiriyor, yeniliyor adeta, yeniliyor. Allahu Teala bu ümmete ikramı, rahmeti ve fadlı ile fadlı ile wa aikum salamu Bu ümmetin arasında onlara başlık edecek, önderlik edecek, rehberlik edecek alimler ve liderler, önderler var ediyor. Her ne zaman Müslümanlar arasında, müminler arasında gariplik, yalnızlık, kimsesizlik, garibanlık yani artmış olsa, ve zaman uzamış olsa, uzun zamanlar, seneler geçmiş olsa, bu durumda Allah Azze ve Celle onlara, o onların dinini, onların imanını, onların güç ve kuvvetlerini, kendilerinde bulunan, kendilerinde bulunan imani gücü ortaya çıkaracak iyiliği emredecek, kötülükten vazgeçirecek bir kimseyi, bir kahramanı, bir battal olan kimseyi ortaya çıkardı. Allah'ın böyle bir ikramı var. İşte Hamza ve Ömer radıyallahu anhümaların İslam'a girişi de böyle. Onlar İslam'a girdiği zaman, Müslüman olduğu zaman geçen hafta söylediğim gibi aralarda üç gün var. Önce Hamza radıyallahu anh İslam'a giriyor, aradan Takriben üç gün sonra da Ömer Radıyallahu anh İslam'a giriyor. Bu mü müminler için, o dönemdeki müminler için tam bir rahmet, tam bir ihsan. Altı sene geçmiş. Peygamberliğin gelişinden altı sene sonra giriyorlar İslam'a. Subhanallah. Altı sene eziyet, sıkıntı, işkence, her türlü belaya sabrediyorlar. Ve zayıflar. Köşede, bucakta Erkam ibn Erkam El Mahzuma'nın evinde toplanıyorlar. Gizli gizli. Altı sene böyle çile çekiyorlar. Allahu Akbar. Ondan sonra bunların İslam'a girişiyle işte öyle bir izzet kazanıyorlar ki, öyle bir şeref kazanıyorlar ki, yani kendilerine geliyorlar. Allahu Teala ikram ediyor onlara. İşte insanlar böyledir. Ennâsü <gülüyor> me'âdin. İnsanlar madenler gibidir diyor. Maden nedir? Madenin içerisinde kömürü de var, bronzu da var, altını da var, demiri de var. Kalite kalitedir yani. Bu değerli elmas gibi insanlar işin içine girince, İslam'a girince Allahu Akbar. Kendilerine geliyorlar adeta. Allah azze ve celle bizleri bu değerli insanlar sınıfından eylesin. Evet. Evet, bu hususta bir hadis var kardeşlerim. Çok önemli bir hadis var. Diyor ki, Ebu'l-İnebete el-Havlani radiyallahu anh Resulullah aleyhissalatu diyor ki aleyhissalatu vesselam Allah Azze ve Celle bu dinin içerisinde kendisine itaat etme hususunda çalıştıracak, kendisine itaat hususunda çalıştıracak, onları kullanacak, Filizler yaratmaya, dikmeye devam eder diyor. Allahu akber. Yani bu ümmetin içerisinde öyle bir filizler, öyle değerli insanlar, öyle değerli komutanlar, alimler var ediyor ki, onları öyle bir şekilde hazırlıyor ki, ümmet onlarla Allah'a itaat etmeye devam ediyor. Bu devam edecektir diyor. Bu bir müjde. Allah Azze ve Celle bu değerli insanları bizim içerimizden, bizim evladımızdan, bizden çıkarsın. Bize yakın olsun veya biz onlara yakın olalım ki onlarla inşallah Allah Azze ve Celle'nin yoluna, Allah'ın dinine daha güzel hizmet edebiliriz. Bilen bir insanın, alim olan bir insanın değeri hiçbir şeyle ölçülemez. Aleyhisselatü Vesselam Alimle abidi kıyaslarken Alimin abide olan üstünlüğü Ayın yıldızlara olan üstünlüğü gibidir diyor. Abid ne demek? İbadet eden bir kimse. Yani çok fazla bilgisi yok, ibadet ediyor. Ama ay, o yıldız oluyor. Alim ise ay. Ay ne yapıyor? Hem parlak hem güzel hem aydınlatıyor. Yıldızın ışığıyla ışığı aydınlanmazsın ki. Ama ha, ayın ışığıyla aydınlanırsın. Onunla yol bulursun, yön bulursun. Sufhan Öyle ki Allah azze ve celle inname yahşallaha min ibadihi ulema. Allah'tan ancak hakkıyla alim olan kulları korkar diyor. Ve tilken nadri bu halin nas. Bu misalleri biz insanlara veriyoruz. وَمَا يَعْقِلُهَا illa alimun <الْعَالِمُونَ> Bu misaller ancak bilen insanlar anlayabilirler diyor. Allah-u Ekber. Allah Azze ve Celle böyle değerli kimseleri içimizden eksik etmesin. Bizleri onlara tabi kılsın inşallah. Kardeşler bu Hamza ve Ömer radıyallahu anh İslam'a görünce müşrikler müşrikler o kadar korkuyorlar ve e, sıkıntıya düşüyorlar ki Subhanallah neden biliyor musunuz onlar çünkü az önce söylediğim gibi İslamlarını Allah'ın dinini açıkça ilan ediyorlar yani bizim tabirimizde hodru meydan meydan okuyorlar Ömer radıyallahu an sokaklarda Mekken'in Mekken'in o İleri gelenlerinin önlerinde İslam'ına haykırıyor, onlara meydan okuyor, korkusuzca. Hamza radıyallahu anh Mekke'nin ileri gelenlerinden Ebu Cehle, Ebu Cehle bir vuruşta yüzünü parçalıyor. Sırf amcasının oğlu yani Muhammed Ali sünneti hakaret ettiği için ve ondan sonra da ben onun dininin dinindenim diyor. Bu kadar sahip çıkıyorlar. Ve bu kadar cesaretli davranıyorlar. iki tane yiğit insan. Bakın Allah Azze ve Celle Fetih Suresinin son ayetlerinde bu ilk Müslümanları, ilk yetişen bu nesli öyle bir sena ediyor, öyle bir övüyor ki Allahu Akbar, onların gücünden, kuvvetinden, onların e, bulunduğu ortamdan Onların yaptığı şeylerden, yaptığı ibadetlerden bahsediyor. Onların değerinden bahsediyor. Kafirlere karşı verdikleri korkudan ve onları öf kafirleri öfkelendirmelerinden, kızdırmalarından bahsediyor. Muhammedin Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Vellezine ma'ahu eşiddâ'u alel kuffar. Onun beraberindekiler. Yani o ilk Müslümanlar ashab radiyallahu anhum ve erdahum Allah onlardan razı olsun ve onlara hoşnut etsin. Kâfirlere karşı çok şiddetliydiler. Ruhama beynehum aralarında çok merhametli, yumuşaktılar. Birbirlerine acırlar. Ruhama beynehum. Terahu <gülüyor> ruk'an succeden yebtekun fezlen minallahi ve ridvana. Onlar ruku ederken, secde ederken ve Allah azze ve celleden Allah azze ve cellenin lütfundan ve rızasından isteyerek bulursun. Onlar böyle yapanlar. Hem ruku ederler, hem secde edenler Allah'ın fazlından ve lütfundan hoşnutluğundan isterler. Sımâhum fî vücûhihim nimetüs Onların nişanları, belirtileri yüzlerindeki secde izleridir. Allah'ım bize onu nasip et ya Rabbi halim. Amin. Zâlik meteluhum fit Tevrat bu onların Tevrat'taki misalidir. Tevrat'ta böyle anlatılmıştır onlar hakkında. Böyle vasıflanmışlardı. Ve meteluhum fil İncil İncil'deki misallerine, vasıflarına gelince şöyledir. Kezer ahraca şad'ahu fa'azaruhu sanki bir ekin gibidir bu. Ekin yani buğday başağı gibidir. Filizini çıkartmıştır. Fa kuvvetlendirmiştir. Fes kalınlaşmıştır. Kalınlaşmış, kalın bir hale gelmiştir. Feste va ala sonra gövdesi üzere iyice kurulup oturmuştur. Yuce zurraa Bunu gören çiftçiler hoşlanır. Böyle bir ekin yaprağından, ekinin başağından hoşlanırlar. Hoşnut olunlar. Sevinirler çünkü o verimlidir. O kuvvetlidir. Ondan bir şey elde edeceklerdir. Liyahıza bihimin kufar. Allah işte bunlarla kafirleri öfkelendirir diyor. Subhanallah. Liyahıza bihimin kufar. Böyle değerli, böyle kıymetli, ekin tanesine benzeyen bu değerli kimselerle Allah Azze ve Celle kafirleri öfkelendirir diyor. İşte o Ömer, Hamza, onların etrafındaki insanlar ilk Müslümanlar. radıyallahu anhum ve ardahum. Allah onların zümretine ilhak edilirsiniz. Vard Allah'ı, ve salihat. Allah iman edenlere ve salih amel işleyenlere minhum mafrat ve Onlardan, onlardan iman edip salih amel işleyenlere bağışlanma ve büyük bir ücret, büyük bir mükafat, yani büyük bir sevap hazırlamıştır. Hâ ilahîn Evet kardeşler. Allah azze ve celle bu İslam ümmetine kıyamete kadar kıyamete kadar bir bağışta bulunuyor. Onlara bir ikramda bulunuyor. Her yüzyılın başında bu ümmetin içerisinde onların halihazırdaki tarih içerisindeki tarihteki durumlarını, var oluşlarını bu ümmet varız biz ümmetiz varız diyecek şekilde onları yenileyecek, onları güçlendirecek, bidatlerden, hurafelerden arındıracak. Ne kadar bidat varsa onlardan temizleyip sünneti ihya edecek bir insanı, bir müceddidi onlara ikram eder diyor. Kıyamete kadar bu böyle devam edecektir. Diyor. Bu aleyhissalatü vesselamın sözü. Hüvel mastugu o çok doğru sözlüdür ve doğru sözlülüğü tasdik edilmiş kimsedir. Her yüzün başı, her yüzünün başı böyle bir insan geliyor. Bunu kimler bilir? Bunu alim olan insanlar bilir. Büyük alimlerin şahitliği onların tasdiklemesiyle bu adam müceddiddir denilir. Bizim bileceğimiz bir şey değil. Alimlerin bileceği bir şey. Ama böyle bir insanı bu müceddit bir insanı Allahu Teala bu ümmetin içerisinde var ediyor mu? Ediyor elhamdülillah. Bize moral olarak yeter bu. Allah Azze ve Celle öyle kimseleri bizim içimizden çıkarsın. Ve ona tabi olmayı nasip etsin. İşte bu değerli özelliğe sahip olmak, yani böyle bir insanın, böyle değerli bir, Müceddidin, dini yenileyen, yenileymeyenle kastedilen, yani dini e, silinmiş olan şeylerini, sünnetten silinmiş, itikattan, imandan silinmiş olan şeyleri tekrar canlandıracak, bidatleri, hurafeleri temizleyecek bir kimse kastediliyor bununla. Böyle kimseye ulaşmanın, bu, bunu elde etmenin yolu imandan, tevhidden geçiyor kardeşlerim. Ve Allah Azze ve Celle'nin, kahhar olan Allah Azze ve Celle'nin hakimiyetinden geçiyor. Alimler diyorlar ki bu müceddit, bu müceddit alimlerle olur, emir sahipleriyle, yöneticilerle olur. Tarihte nice yöneticiler var ki, mesela onlardan bir tanesi Selahaddin Eyyubu, Selahaddin Eyyubu, Allah ondan razı olsun, Allah Azze ve Celle ona, Genişliğiyle rahmet etsin müminlere o kadar güzel bir o kadar güzel bir e, ikramda bulunuyor ki öyle güzel komutanlık yapıyor ki bu selahüdüne gibi o dönemde müminler iman edenler paramparçayken parçayken birleştiriyor ve haçlılara karşı çok büyük bir zafer kazanıyor ve Kudüs'ü geri alıyor onun adı halen yaşıyor. Daha nice komutanlar, daha nice büyük alimler var. Allah onların hepsinden razı olsun. Böyle insanlarla işte bu din, bu din kıyamete kadar gidecek. Tekrar yenilene yenilene. Bidatlılardan, hurafelerden arına arına girecektir. Hadisi verelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh, Ebu Davud'da ve diğer hadis kitaplarında sahih olarak geliyor. <gülüyor> Allaha yebatu lihazihi'l ümmeti ala ra'si kulli mi'ati sene. azze ve celle bu ümmet için her yüz yılın başında onların dinlerini bu ümmetin dinini yenileyecek bir kimseyi gönderir. Diyor. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bu dinin sahibi Allah azze ve celle dinini İnsanların üzerinden koruyor biliyor musunuz? İnsanların üzerinden koruyor. Kendi üzerine aldığı gibi dinin korunmasını ve insanlara da vazife veriyor. Hem de en değerli insanlar. Dinini, dinini bidatlerden, hurafelerden arındıracak o değerli şahsiyetlere görev veriyor. Onun için alimlerin, bilen insanların, hak ehli, ehli olan insanların değeri çok büyük. Yani küçümsememek gerekiyor bazı şeyleri. İlim ehli olan insanları küçümsememek, onların etrafından ayrılmamak gerekiyor kardeşler. Bu çok önemli bir şey. Eğer kendi başımıza hareket edecek olursak, kendi kafamıza göre hareket edecek olursak, hepimiz birer alim oluruz. Hepimiz birer alim oluruz. Hepimiz birer böyle fetva makamına geçmiş oluruz. Allah bizi bundan korusun. Bildiğimizi, diliğimizi bozmasın. Kafirlerden yana değil, Müslümanlardan yana, Müslümanlardan yana renk belirten kimselerden eylesin bizi. Son bir konu kaldı. Üçüncüsü geçtiğimiz konulardan elde edeceğimiz üçüncü önemli ders yeryüzünde müşrikleri kızdırmak kardeşlerim. Müşrikleri öfkelendirmek bu kuvvetli olmanın bir tabiatı göreğidir. Aynı zamanda gücü, kuvveti de artırır. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh diyor ki ben diyor Ömer Müslüman oluncaya kadar Beyt'te yani mescidi haramda namaz kılamayacağımızı düşünüyordum. O Müslüman oldu ve müşrikler bizi bıraktılar. Biz orada namaz kılmaya başladık. Bir insanın değerine bak. Allah'u Bunu kim bu kadar yüceltti? Heh? Allah Azze ve Celle. Buna bu değeri kim verdi? Allah Teala. Allah'ın nimet verdiği kimselerden işte. Allah bir insanı yüceltti mi onu kimse alçaltamadı artık. Peygamberden sonra İslam'ın ikinci insanı oldu. Allah bir insanı sevdi de yüceltti mi onu artık kimse aşağı indiremez. La ilahe illallah. Evet. Müşrikleri, bu kafirleri, Allah düşmanlarını yeri geldiği zaman kızdırmak, öfkelendirmek salih bir amel biliyor musun? Ömer radıyallahu anh bunu yapıyor. Birçok sahabi, birçok İslam kahramanı yeri geldiği zaman bunu çok güzel bir şekilde yapıyorlar. Ayet ona çok net bir şekilde işaret ediyor. Bakın. Diyor ki Allah azze ve celle Tevbe suresinde "Velike bi ennahum la yusibuhum zaman, zama'u ve nasabun ve la fi sabilillah." Onlara ne bir susuzluk, ne bir yorgunluk, ne de Allah yolunda bir açlık ...isabet etmesin. وَلَا يَتَعُونَ مْنَوْتِعَ Onlar bir yere ayak basmasınlar ki... ...yağızul kuffar... ...yağızul kuffar... ...kafirleri öfkelendirecek bir yere ayak basmasınlar ki... ...ve lâ min aduvvun neyle... ...ve düşmandan bir başarı... ...bir zafer kazanmasınlar ki... illa kutube lehum bihi amel salih... ...onlara bu yaptıkları şeyler... Salih amel olarak yazılacaktır Allahu! Kafirleri öfkelendirmek salih bir amel. Ama yerine göre, yerine göre, kafamıza göre değil tabi ki, yerine göre, ortamına göre. İşte bu bir salih amel. İlk Müslümanların yaptığı gibi ve sonrakilerin yaptığı gibi. İnnallâhe la yudî'u ecrâl muhsinin. Allah muhsinlerin, güzel davrananların. Bu aynı zamanda muhsinlik biliyor musunuz? Güzel davranma yani güzel işler yapma sıfatı oluyor. Muhsin Allah'a, la yudiyya ecral muhsinin. Muhsinlerin ecrini zayetmel diyor. Bakın muhsinlik Allah'ın dini, Kur'an sahih sünnet bu ölçüde yapılan amellere, ameller neticesinde kişi muhsin olmuş oluyor. Bu amellere de muhsenat, iyilikler deniliyor. Güzellikler, güzel ameller deniliyor. İnnallaha yuhibbul muhsinin. Allah muhsinleri sever diyor. Ahmed ibn Hambel Rahmetullah Aleyhim Müsned'in de rivayet ettiği bir hadiste diyor ki cihadın en faziletlisi zalim sultan karşısında hakkı söylemek. Ne demek bu zalim sultan karşısında hakkı söylemek? Bir idarecinin karşısına geçip de sen kafirsin, sen zalimsin demek değil. Bu değil ya subhanallah. Birileri böyle anlıyor. Bu değil. Alimlere bakıyoruz. Muracat ediyoruz alimlere. Diyor ki alimler, onlardan bir tanesi benim muracat ettiğim. Abdullah, Muhsin el-Abbad hadisçilerden bir tanesi. Bu hadisin manası diyor, bir yöneticinin, bir idarecinin, zalimin yanındayken, eğer bir şey söyler de, bu da hakka aykırıysa, orada kişi sukut etmez ve doğruyu söyler diyor. Senin bu, ey Ey hükümdar, ey devlet başkanı senin bu söylediğin İslam'a, dine aykırıdır der diyor. Budur hakkı söylemek. Yoksa sen zalimsin, sen kafirsin demek değildir. Böyle bir insan, böyle bir kimse çıktığı zaman, böyle söylediği zaman ne olacak? Neticesi ne olacak? Ona nasihat etmiş olmayacak bir. Onun öfkesini kazanmış olacak. Ve bununla belki de Müslümanlara Zulmetmesini sağlayacak. Oysa ki ona hak neyse Allah'ın kitabında, Resulullah'ın sünnetinde hak neyse onu ifade ettiği zaman, onu güzel bir şekilde beyan ettiği zaman artık en güzel cihadı yerine getirmiş oluyor. Sonra başına gelen bir şey olursa, eğer hapsedecekse, vuracaksa, kıracaksa ona da sabredecektir. Müslüman Cesaretini de akıllı bir şekilde kullandı, yerli yerince kullandı. O cesaretinden dolayı birçok insanlar etkilendi. Hatırlayın, Asab Uktut, uzun bir hikaye. Bir çocuk iman ediyor ve kralın karşısına çıkıyor. Hikaye çok uzun. En son kısmını aktaracağım size. Kral ne yaptıysa bu çocuğu, bu iman eden çocuğu öldüren ne diyor çocuk krala? Diyor ki beni tek bir şartla öldürebilirsin. Eğer beni karşına alır ve bütün halkı toplar ondan sonra şöyle dersen. Kulağımın yani çocuğun Rabbinin adıyla der ve bana oku çeker atarsan beni ancak öyle öldürebilirsin. Diyor. Ahmak, kurtulacak ya ahmak kral. Topluyor herkesi. Bütün halkı topluyor. Çocuğu bağlıyor. Karşısına geçiyor. Herkes hayretler içerisinde. Çocuk sözünden vazgeçmiyor bak. Çocuğa geçiyor, nişanını alıyor, diyor ki, bu çocuğun Rabbisinin ismiyle, diyor, oku çekiyor ve çocuğa isabet ediyor. Ondan önce, bu olaydan önce, 3-4 sefer, 3-4 sefer, 3 sefer, neyse işte, çocuğu öldürmek için gayret ediyor. Birçok yollara, mötetlere başvuruyor ama hiçbirinde muvaffak olamıyor. İşte böyle yapınca, çocuğun e, Rabbisinin ismiyle deyince, çocuğa ok isabet ediyor ve ölüyor. Ondan sonra ne oluyor? He? Ne oluyor ondan sonra? Herkes iman ediyor. İşte bu cesaret. İşte bu hakikat. İşte bu gerçekten eftal cihat. Böyle olması gerekiyor. Yaptığın bir şey yani hani ses getirecek derler ya, kuru kuruya ses getirme değil. Hakkı ortaya koymak olacak. Keşke öyle bir şey Rabbimiz bize nasip etse. Allah Allah Azze ve Celle Gerçekten, dini, anlayan, yaşayan her emrini, her emrini razı olduğu şekilde yerine getirenlerden eylesin. Haddi aşan, haksızlık eden, tecavüz eden kimselerden eylemesin. Bizi Müslümanlarla beraber, Müslümanların yolundan gitmeyi, batıl ehlinin yanında olmamayı, kafirlerle, gayrimüslimlerle, Olmamayı nasip etsin. Bizi, bizi onlardan eylemesin. Bizi onlara meylettirmesin. Allah Azze ve Celle bizi bağışlasın, bize hidayet etsin. Ve hep birlikte topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp Allah'a teslim olanlardan Allah Azze ve Celle'nin dinini hakikat ile yaşayıp firdevisi kazananlardan edersin. Hâzâ Allahu âlem ve sallallâhu alâ nebînâ Muhammed subhânekeallâhime ve bahmîk eşhedü en lâ ilâhine testafir <gülüyor> kûve tûbû